Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuray Yice. Su Hakkı'nda bu hafta aslında Eylül ayının başlarında patlak veren bir su skandalından bahsedeceğiz. Şimdi e, o kadar yoğun gündem oluyor ki başka konular araya girdi. Birazcık daha durum netleşsin diye de ancak e, bu hafta ele alacağız. Ankara'daki su skandalından bahsedeceğiz bu hafta. Biliyorsunuz sular sapsarı akıyor ve e, hala akıyor mu tam olarak bilemiyoruz tabi. Bu konuları konuşmak üzere e, stüdyomuza telefonla bağlanan Baran Bozoğlu yani Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile konuyu ele alacağız. Baran Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aklın'ın iyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Evet. E, Baran Bey gerçekten inanılmaz şeyler oldu yani. Tamam suların sarı akmasına belki bir parça alışkınız ama e, bu Çernopul felaketinden sonra onlarca yıl sonra tekrar e, yetkililerin işte aynı o e, radyasyonlu çayı içer gibi. Fındıkları yer gibi. Fındıkları yer diyeyim. gibi. E, böyle hani evet. suyu içtiğine, şov yaptığına e, tanık olduk Melih Gökçeğin yani Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı. Yani evet. gerçekten karikatür gibi. Şimdi nasıl başladı? E, siz... ...bizden daha iyi biliyorsunuz konuyu... ...o yüzden hani evet, nereden da daha iyi bilirsiniz. Açımlarınız olduğunu biliyoruz... ...basına da yansıyan... ...onlarla başlamak faydalı olabilir herhalde... ...aslında mesele... E, ...işte rengi... E, ...sarı akan sular... ...ya da ishal vakasından öteye taşınmış durumda... ...belki mevzuyu böyle de ele almak... ...derekir. Evet, e, e, insanların vatandaşların... ...temiz suya... Erişim hakkının engellenmesi, bilgilerinin Hı. engellenmesi. Yani daha bir yönetimsel bir problemden bahsediyor olmamız lazım ama ilk girişini evet. evet basitinden başlayalım. <gülüyor> e, nasıldı o basına yansıyan e, işte sosyal medyada görünen fotoğraflardan başlayalım. Ondan sonrasında da bu noktaya taşırız herhalde. Evet, evet. Şimdi aslında çok doğru söylediniz ee, artık Ankara'da yaşanan bu tartışma Türkiye'nin tamamında yaşanan bir problemi çok net bir şekilde ortaya çıkarttı. Yani Ankaralıların yaşadığı problem aslında İstanbulluların yaşadığı problemden İzmirlilerden Diyarbakırlılardan Artvinlerden çok da bağımsız değil. Hı hı. Herkes benzer problemleri yaşıyor. Fakat Ankara'daki tartışma bu benzer problemlerin daha da somutlaşmasını sağladı açıkçası. Hı -hı. Bunu söylemek gerekirse. Tabii biz e, Ankara'da yaşanan e, probleme dair e, çünkü Ankara'da aslında e, o dönem içerisinde basıda yansıyan ve kendi çetemizde de, ailemizde de, arkadaşlarımızda da hatta bizzat yönetim kurulumuzun e, Ankara Şube ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin hastalık problemi karşı, karşı kaldığı bir süreçten geçiyorduk. O dönemde musluklarımızdan bakan da suya dair ee, soru işaretleri doğdu. Tabi biz e, Ankara'da yaşayan bu hastalık problemi, bir işsahar vakası süreciyle ilgili Ankara Tepe Odası'ndan arkadaşlarımızın e, bir takım verileriyle karşı karşıya kaldık. Biz zaten bizzat görüyorduk bunu. Hı -hı. E, aşırı bir artış olduğu, somut bir gerçekti ve musluklarımızda arkan su da e, kötü bir kokuyla karşı karşıyaydık. Hı -hı. E, çünkü gözlem de aslında bir inceleme metodudur. Bunu da imal etmemek lazım. Yani analizin evet. diğer bir yöntemi de gözlemdir. ...koku ve e, görüntü kirliliği olduğu kesin bir gerçekti. Biz bundan doğru... E, yani bunlar kirlilik parametreleri arasında sayılıyor değil mi? Bulanıklık tabii ve koku ki, da. Tabii e, Makyajında Hı -hı. diyorlar da Baran tabii. Bey... ...bir şey söylemek evet. istiyorum. Hani şey yapıyorlar ya... ...hiçbir sorun yok sadece rengi ve kokusunda problem var. Yoksa evet. hani temizleniliyor. Tamamıyla tamam evet. bilim dışına çok koyu katikten var zaten. Bunların tamamını aktaracağım da size detaylarıyla beraber... E, Hı -hı. Ama şunu söyleyebilirim, biz e, bu problemin yani İshayi vakalarının e, temel bir kaynağının olduğunu ve bu kaynağın araştırması gerektiğine dair 8 Eylül tarihinde bir basın toplantısı düzenledik. Hı -hı. Ve o toplantıda dedik ki bakın yani bir problem var, herkes bunu yaşıyor. E, Ankara Üniversitesi şans aldığımız bir takım veriler var. 2,5 e, kat artış olmuş ve bu e, devam ediyor. Bu e, problem sudan kaynaklı olabilir ya da tarımsal su kaynaklı masalarımıza, soflarımıza giren yiyeceklerden olabilir. Ama öncelikle... Tüm kitleyi yani tüm kentleri etkileyen bir problem olduğu için öncelikle suda bir problem var mı yok mu buna dair bir açıklama bekliyoruz dedik. Çünkü o güne hmm. kadar biliyorsunuz ne kızılmaktan su verildiğine ne de evet. bu hastalıklara dair e, etkililerle herhangi bir açıklama gelmemişti. Biz de bu konuyu gündeme getirdik ve kamuoyuyla paylaştık. Hmm. Ve paylaşıp paylaşmaz kentin yöneticisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı da dahil. Ee, bu e, kurumların sağlık bakanlığı kurumlarından e, ciddi tepki almaya başladık tepki almaya başladık dedik ki, demek ki doğru yoldayız <gülüyor> yani bir tepki varsa demek ki bir problem var demektir çünkü tepki gerçekten şiddetli olmaya başlamıştı bizlerin ideolojisi sorgulanmaya çalışıldı e, yaptığımız çalışmalar sorgulanmaya çalışıldı ve e, bu Tabii ki tozlu raflardan bu konuyu tekrar çıkartınca da e, daha ciddi problemlerle karşı karşıya kaldık ve e, şunu söyleyebilirim ben bu yaptığımız açıklamalarda büyük oranda aslında başarıya ulaştı. Niye başarıya ulaştı? Bir kent yönetimi düşünün ki bir belediye başkanı düşünün ki kendi halkına içirdiği suya dair herhangi bir bilgi paylaşmıyor. 6 evet. aydır önce biliyorsunuz 3 4 ayda kızılmaktan su veriyorum dedi. Sonra 6 ayda yaptığı açıklamada da 6 aydır kızılmaktan su veriyorum dedi. Hı hı. Şimdi biz vatandaş olarak hani bırakalım mesleğimizi veya şeyi yaşayan kenti işhan bireyler olarak su kaynağımızın ne olduğuna dair bir bilgi bile bize verilmedi bu zamana kadar biz açıklama yapıncaya kadar yani meslek olarak bu açıklama yapıncaya kadar daha sonra önce 3-4 ay dediler sonra 6 ay dediler şimdi de internet sitesine bir arama motoru koydular günlük olarak kesik yapıp yani kızdırmaktan verilen suyu yayınlamaya başladılar. Dolayısıyla aslında büyük oranda bir kısım bir kısmı anlamda şunu söyleyebiliriz. Yaptığımız açıklama başarılı başlıyor. Yani evet, kenti yönetenlerin bunu artık itiraf etmelerini sağladık. Baran biz Bey daha önceki mi? yıllarda da Kızılırmak'tan su verilmesi bir şey olmuştu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Tabii, tabii. Sorun yani, olmuştu. 2008 yıllarında biz Ankara yı ciddi bir kuraklık yaşadık. Evet. O dönemde hatırlarsınız. hatta kuraklık yaşarken su, sularımız kesilmişken gidin tatile gök demişti Gökçek. E, su, su borularında patlamalar olduğunu gördük. Yani, Sularımız da çok boşaktı. Nerede gördük? Yani suyun yönetilemediğini büyükşehir belediyesi tarafından da yaşamıştık. O dönemdeki o zamanlarda... Melih Gökçek'in e, o krize ilişkin önerisini hatırlıyor musunuz? Evet, e, yaz dönemindeydi. E, tatile evet. gidin demişti. Yani bir süre <gülüyor> İçmeyin daha bu suyu nasıl tatile gidin. Duş alacağımızda, ayaklarımızı nasıl yıkayacağımızda daha çeşitli önerilerde bulunduk kendisi. E, bu tarz önerileri hatırlıyoruz. O da anlarda zaten bizler meslek odaları olarak bu konu sıkıntılarını ortaya koymuştuk. Ama biz şunu çok somut olarak söylüyoruz. Bir musluğumuzdan sağlıklı, temiz ve e, ücretsiz bir yöntemleri var. Buna dair bir mesleki birikim var bu ülkede mühendisler var ve bunu sağlayan ülkeler de var. Bunu yapmakta bir sıkıntı yok. Yeter ki dert gerçekten insanlara sağlıklı su ulaştırabilmek olsun. Ama biz Ankara'da e, çeşitli yolların üzerine, otoyolların üzerine e, garip yapılar yapılıp kapılar yapıldığını görüyoruz. Yani suyumuza dair e, arıtma tesislerinin revizyonunu sağlanıp insanlara suyun sağlıklı bir şekilde sağlanması gerekirken bunların yapılmadığını görüyoruz. Evet. Fakat bu süreçte e, algı yönetimi çok gerçekten e, başarılı bir şekilde yürütüldü siyasetçiler tarafından. Yani Büyükşehir Başkan tarafından algı yönetmeye çalıştılar ve bu tartışmayı e, bir vekilimizle, değerli bir vekilimizle bir tartışma, bir polemik haline getirdiler. En son Beyaz TV'de Sayın Gökçe konuşma yaparken bizim de isimlerimizi zikretti ve evet. ben bir telefon bağlantısı yapmaya çalıştım. Israrla telefonla bağlanabilirsiniz dediler. Yaklaşık bir saat boyunca telefonla bağlanmaya çalıştım ve beni telefonda bağlamadılar. Evet. Ee, bu da aslında dertlerinin çok da fazla bu konuları somut olarak tartışmak olmadığını e, ortaya koymuştu. Tabii, ben tabii bir takım hani... E, e, Bizim söylediğimiz şeylerin kabul edildiğini ortaya koymak istiyorum. Yani ne söyledik ne cevap aldık. Biz dedik ki Kızılmak'ta 381 metreküp su veriyor Önce reddettiler sonra kabul ettiler. Sülfat yoğun dedik. Sülfat bir kirletici parametridir dedik. Kabul ettiler ve dediler ki biz sizin usluğunuzdan akan sudan sorumlu değiliz. Biz ırkma tesisinden çıkan sudan sorumluyuz gibi bilin dışı bir kent yöneticisine hiç yakışmayan bir açıklama yaptılar. Yani Hı -hı. bizim ırkma tesisimizden çıkan su temizdir. Siz kendi musluklarınızdan, e, tesisatlarınızdan akan suya bakın dediler. Çünkü dediler tesisattaki kirliliği sülfat söker ve musluğunuza akıtır dediler. Hı -hı. Biz de dedik ki o zaman sülfatın orada ne işi var? Evet, Demek evet, ki aynen. orada olmaması lazım değil mi? Evet. Yani böyle bir algı yönetimi içerisinde bulundular. Oku ve bunalıklık şikayeti olduğunu söyledik. Önce reddettiler. Daha sonra bunun klor ve sülfattan olacağını kabul ettiler. Yine televizyon programında. Ve ki, bakın bu çok önemli. Bizim karşımıza Halk Sağlığı Laboratuvarı'ndan, yani Ankara Halk Sağlığı Kurumu'ndan ki, e, suları denetlemekle görevli temel kurumdur bu. Yani yönetmeliklerde, mevzuatta bizim tek güvenebileceğimiz kurum burasıdır. Çünkü bir belediye hem kendi suyunu arıtıp, hem de benim suyum temizdir demesi, Kafada soru işaretleri yaratabilir. Bunun içine bir kurum tanımlanmıştır. Bu da Halk Sağlığı Kurumu'dur. Halk Sağlığı Kurumu'nun yaptığı analizleri ortaya koyması gerekiyor dedik. Demelik Gökçek ve Halk Sağlığı Kurumu bir rapor ortaya koydu. Bu rapor değil tabii kendi Yani rapor dediler. Dört veya beş paragraflık bir metin ortaya koydular. Hı hı. İçerisinde bir tane bile bilimsel sonuç olmayan bir metin koydular. Ve dediler ki biz 478 tane numun aldık iki ay içerisinde. E bu 478 tane numunada herhangi bir problem çıkmadı dediler. Evet. E o zaman madem bir problem çıkmadı Gerçekten bir sıkıntı yok Neden bu veriliğin altına Değerli oradaki çalışan arkadaşların Yöneticilerin kurum başkanının imzasını atıp Neden bunu paylaşmıyorsunuz evet. Bu soruda soru hala cevap alamadık e Ben tabi şunu da sormak istiyorum Bakın 60 günlük bir sürede 478 tane numunu aldık diyorlar Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde Bunu 60 güne böldüğünüz zaman 4 milyon nüfusu olan 1 milyon 100 binden fazla konut olan 25 tane ilçesi olan bir kentin günde 7-8 tane numunayla yani bu da zaten Hı. bilim dışı bir açıklamaydı. Ee, ve Üzerinden tartışmanın 2,5 hafta geçmesine rağmen hala Ankara Halk Sağlığı Kurumu'ndan bir açıklama yapılmadığını ve ayrı sonuçlarının ortaya konmadığını görüyoruz. E şimdi Hı. bizim kafamıza soru işaretleri duyuyor. Demek ki ölçüm yapmamışsınız. Demek ki aneniz yapmamışsınız. Aneniz yaptıysanız ve problem yoksa o zaman neden koymuyorsunuz sorusunu Hala evet. soruyoruz ve cevap alamadık Garip bir şekilde cevaplaması gereken kurum. Bunun denetimden sorumlu kurum konuşmadı. Peki kim konuştu biliyor musunuz? Hı. Sağlık Bakanı konuştu. Evet yani. Sağlık Bakanı ne dedi? Ben dedi damacana su içiyorum dedi. <gülüyor> o cümlesi de çok, yani. <gülüyor> çok şeydi manidardı. Ne demişti? Evet. Ne yazık ki ne yazık Peki ki ben, ben sadece damacana, damacana suyu, suyu içiyorum. içiyorum. Yani için. bu zaten bakın yani bizim söylediğimiz her şey tehlikeli. Biz de demiştik aynı zamanda toplantıda? Bakın şu soruda sormuştuk ve bence bütün bütün Türkiye'deki yaşayan vatandaşların kendi kentlerine benzer soruyu sorması lazım. O zaman neden? Madem suyumuz temiz, o zaman neden Orman Su İşleri Bakanlığı'nın... 22 katlı 2 tane blokta oluşan binasının bütün katlara damacada su kullanılıyor Ankara'da. Evet. Gayet Ve mantıklı bir soru. Artık Genel Müdürlüğü neden damacada su kullanılıyor? Sağ Burada bir, bir, bir bilgi verelim isterseniz Baran Bey. Çünkü Melih Bey'in e, iddiası şudur ki e, ana arterlerdeki su temizdir ee, ama binalarınızın içerisine giren e, aktarım borular. sırasındaki Hı. borular eskidir bundan dolayı sarı akıyordur paslanmıştır borularınız buradaki soruyu belki şöyle daha e, netleştirebiliriz bu bakanlıkların bütçesi yok mudur hadi biz diyelim ki bireylerin bütçesi yok ve e, altyapı hizmetlerimizi yenileyemedik borularımızı ama bakanlıkların bütçesi yok mudur ki e, plastik borularla değiştirmiyorlar da e, evet. musluktan ha, de, su canım. içmiyorlar e, evet. bu Niye kullanıyorlar? Adım, ben bunu bir adım daha öteye taşıyayım isterseniz. E, o zaman biz vatandaşlar olarak madem ivedikten çıkan, yani ıkma çıkan, su temiz, bizim musumuzla akan, su kirli. O zaman biz vatandaşlar olarak ivedik, boru <gülüyor> Evet. Ya bu soruyu yani evet. bu bu işte görevli kurum belli. Ankara Hı. Büyükşehir Belediyesi. Halk Sağlığı Kurumu belli. Bizim musluğumuza temiz su akması gerekiyor. Bu çok temel bizim vatandaşlık evet. hakkımız. Yani evet. Burada tartışacak hiçbir konu yok aslında. Hı. Ama polemiye çekip sanki madem borularda problem var, Ankara'nın tamamının borularını değiştirmeye çalışıyoruz. O zaman sülfatlı suyu baymayacaksınız. Bu kadar basit. Hı hı. Borudan evet. o kirli söken suyu vermeyeceksiniz. Evet. E ben şunu da merak ediyorum. Bize açıklama yaptıktan sonra işte arıtma lobileri var dediler hatırlıyorsunuz. <gülüyor> Her şeyin tartışıyor. lobisi var. Zaman şey. Mesela ben şeyde beyaz sivri izin sayın tam bir... E, Boru lobisi gibi konuşuyordu. Yani boru mu satmaya çalışıyoruz Sayın Gökçek insanlara? Bir boru fabrikası var insanları boru. Herhalde öyle. Değiştim önerisinde mi bu? Yani bu tartışma böyle olmaz. Bu yanlış bir yaklaşım. Evet, bu, para... İsterseniz bu tartışmayı genelleştirme bölümünü e, aradan sonra yapalım. Evet şimdi müzikle bir ara vereceğim. Çünkü bu pratikten yola şey. çıkarak aslında bir Hı -hı. hak talebinin e, nasıl e, gerçekleşmesi gerektiğini... Konuşmak da faydalı olabilir. Ankara üzerinden çıkarak evet. ee, bir ara verelim Varan Bey. Ondan Hı -hı. sonra devam, devam ederiz. Şimdi dinliyoruz. Pınar başından bulanır. Su hakkında devam ediyoruz. Ee, Sevcan Orhan'dan dinledik. Pınar başından bulanır diye. Konuğumuz Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu. Ve e, Ankara'daki Eylül başındaki kirlenmeyle ilgili konuşuyorduk. Ama bu e, Baran Bey'in de söylediği gibi sadece Ankara'yı ilgilendiren bir durum değil. Bütün Türkiye için geçerli. Biraz aslında hani buradan genele geçelim de dedi Nurhan evet. şeyin birinci Şimdi, bölümün sonuna doğru. Evet çevre evet. mühendisleri odasıyla birlikte tabipler odasıydı değil mi yanılmıyorsam bir basın tabip açıklaması odası. tabip Hı -hı. odası açıklama yapmıştı. Ankara'daki suyun kirliliğine ilişkin çok ciddi sorular ifade etmişlerdi basın açıklamasında e, ama e, alınan yanıtlar e, bu soruların ciddiyetine uygun nitelikte olmadığı gibi bu meseleye de gayri ciddi yaklaşıldığını gösterir bir durumdaydı. E, çok e, makul mantıklı böyle tık tık verilmesi gereken e, cevaplar olmasına rağmen. Hı hı. Ee, biz vatandaşlar olarak evet, şunu talep ediyor olmamız lazım ki su hakkı kampanyasının önemli taleplerinden bir tanesi musluklardan temiz içilebilir suyun akması ve bunun temel ihtiyaçları e, ihtiyaçlar kadar. kısmı e, ücretsiz veriyor, veriliyor hı hı. olması bu temel bir haktır. Ee, ve buna uygun olarak da aslında çerçeveyi daha da genişletmek gerekir. Biz ne, nasıl bir su içtiğimizin bilgisine e, böyle dolambaçlı yollardan falan değil. E, çok basitleştirilmiş yollarla ulaşabilmemiz hmm. gerekiyor. Aynı zamanda bu güvensizlik çünkü su meselesinde çok büyük bir güvensizlik var kamuoyunda. Yani Melik Gökçek'in e, tonlarca su içmesi içimizi hmm. rahatlatmıyor sonuç itibariyle. Güveni tesis edebilmesi için de mekanizmaların kurulması gerekiyor. Ki odalar herhalde e, bağımsız e, kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarının e, bu süreçte devrede olması gerekiyor değil mi Baran Bey? Evet kesinlikle öyle. Şimdi... Nasıl gireceksiniz devreye? <gülüyor> evet. Zaten e, aslında biraz önce cümlemeye başlarken de söylemiştim. Biz meslek adıları olarak aslında yaptığımız açıklamalar en azından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bilgi paylaşımı noktasında ve Sağlık Bakanlığı'nın e, Sağlık Bakanlığı kendi ağzından çıkan itiraflar noktasında kısmen de olsa başarıya ulaşmıştır. Yani biz kendimizce bu açıklamaları yapmamızın haklılığının mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bir önce söylediğim gibi e, bu zamana kadar Kızılmak'tan verilen su miktarına da hiçbir bilgi paylaşılmazken şu an Askin'in e, sayfasında barajlarımızda ne kadar su kaldığı, üniversite <Gülüyor> e, e, tıkladığınızda kesiklikle okudan günlük ne kadar su verildiğini kızılmaktan günlük ne kadar su verildiğini görebiliyoruz. Şimdi bizim beklentimiz siz de söylediniz. Türkiye'nin tamamında Türkiye'nin tamamında halk sağlığı kurumu laboratuvarlarının geliştirilmesi, güçlendirilmesi akrept sağlanması çünkü bağımsızlığı açısından ve kalitesinin güvencesi altına alınması açısından cihazlarının kalibrasyonu var mı yok mu? Kullandığı malzemeler uygun mu değil mi? yeterli mi değil mi? Bu soruya cevap verebilecek olan bir akreptan su sözünden de geçirilip bu günlük olarak bizim suyu en yoğun kullandığımız saat örneğin 6 ile sabah 9 arasıdır. Saat 6'dan önce bu verilerin her gün internet sitesinde bütün kentlerde yayınlanması gerekiyor. Evet. Bu mümkün bir konudur. Neden yayınlanması gerekiyor? Sadece bilgi sahibi olmamız için değil. Bakın Türkiye ciddi bir kuraklık problemiyle karşı karşıyayız. Bu artık somut bir gerçek. O yüzden suyumuzun kalitesi gittikçe düşüyor. Zaten çok başka bir yapı var. Şu an Orman Su İşleri Bakanlığı başka bir tarafta. Çevre ve Şehircik Bakanlığı başka bir tarafta. Türkiye Suan Süsü'nü biraz su kurulu o başka bir tarafta. Mevzuat çelişkili. Yani kimin ne Yaptı belli değil, sular yönetilemez hale gelmiş durumda. O yüzden de bu kadar kritik bir süreçten geçerken, yani suyumuz azalmışken, çevrilik miktarı daha da fazla açığı için bunların günlük olarak mutlaka izlenmesi lazım. Bizim zaman zaman Sivas'tan, Kütahya'dan, çeşitli kentlerden köylüler telefon edip İçtiğimiz suya dair bilgi almak istiyoruz halkı sağlığının ürünlerinden, laboratuvarlarından. Fakat bize bu bilgileri vermiyorlar. İyi bize geliyorlar. Biz de bunu alıp ölçüm çalışıyoruz. Ve e, bu sorumuz aslında halk sağlığı laboratuvarlarına ortaya koyuyoruz. Evet. Önceki talebimiz bu. Yani bu aslında Ankara'da an bu tartışma Türkiye'nin tamamıyla yayılıp Ne içtiğini bilmek istiyorum. Hı -hı. Sorusunu herkesin sorması ve bu mücadelenin harekete geçirilmesi gerekiyor. Bunun için mühendis olmaya falan gerek yok. Herkes evet. Ne içtiğimi bilmek istiyorum gibi bir soruyu dile getiriyor. Biz buna dair iki hafta önce bir internette kampanya başlattık. Ve hmm. e, hashtag'i ne içtiğimi bilmek istiyorum olarak tanımladık. E, buna herkesin sahip çıkması gerekiyor. Bunu ilgi sağlaması bu laboratuvarları mümkün. Ben şunu söylemek istiyorum. Mesela niye bunu gerçekten talep ediyoruz? Çok komik sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yine artık e örnek vereceğim. Aslında internet sayfasına girdiğinizde, geçtiğimiz günlerde en çok şekilde Twitter'da paylaştık. E, bu linkten girip e, içtiğiniz süre dair rapor sonuçlarını görebilirsiniz dedi. Oraya tıkladığınız hı hı. zaman yazdığımız sayfasında Ankara'nın suyu tertemiz başlığı altı tıkladığınızda Türkiye Alt Sağlığı Kurumu analiz sonucunu göreceksiniz. O analiz sonucuna tıkladığınızda tam bir yıl, iki ay hı. önceki analiz raporunu karşı, karşı karşıya kalacaksınız. Başka bir, yani, bir rapor yani. Yani iki ay önceki analiz raporunu bize e, paylaşıp suyumuzun temiz olduğu itibari Ya Bunlar da aslında kabul edilebilir durumlar diye. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İzmizle biraz önce değinmeye çalıştım. Türkiye'deki çok başlı su politikasından bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Bakın size bir örnek vereceğim. Ee, Çevre Bakanlığı denetçileri denetime gittikleri zaman fabrikalara yer altı sularını denetleyemezler. Yani o fabrika yer altından su alıyor mu almıyor mu buna bakamazlar. Kuyuların izni var mı yok mu buna bakamazlar. Bunu biliyor muyuz? Duymuş muyuz daha önce hiç? Kuyuların Çevre denetimi DSİ'nin mi? Tabii çünkü DSİ'ye bağlı olduğu Hı -hı. için bu izinler. Çevre ve Bakanlığı denetçileri denetime gittikleri zaman bunun kontrolünü yapamıyorlar. Siz bütünleşik bir yani, e, gerçekçi bir çevre denetimi içerisinde fabrikanın çektiği suyu denetleyemezsiniz. Bunun ne anlamı olsun? Evet, evet. Deniz mantık olabilir mi? Başka bir örnek daha vermek istiyorum. Örneğin belirimize atıyorum. İstereyi veriyorum. Mesela kızdırmakta resme. <Gülüyor> şarj yapan yani atık suyu boşaltan fabrikanın atık suyunun içerisindeki kirliliklerin ne olacağı dair kararı Şereve Şehircik Bakanlığı veriyor. Fakat hmm. o belenin kalitesinin ve içerisindeki e, maddelerin ne olacağı dahi kararı Ormanlı İşleri Bakanlığı veriyor. İkisi hmm. farklı yönetmekler ve bu yönetmekler bir yolu mu değil? Düşünebiliyor hmm. musunuz? Hmm. Yer altı şunu söylemişti size, kendi raporlarında. Türkiye'de 206.451 tane, 207.000 denir bir 207.000 tane belgeli kuyu olduğunu paylaşmışlar internet sitelerinde. 180 bin tane de belgesiz kuyu olduğunu söylemişler ki bu çok daha fazla. Yani evet. ne demek? Yani kaçak olmayan kuyu kadar kaçak kuyu da var. <gülüyor> yani Türkiye'de kuyular da yetenmiyor ki yine aktüel bizim için çok kıymetlidir. Yani en değerli, en kaliteli sulardır. Bir, bir bir veri de ben söyleyeyim daha önceki programlarımızda biz bunu dikkat çekmiştik damacana sularda biliyorsunuz fabrikaları su dolumu için izin almak durumunda ve bunların listesi de yani lisanslıların olanlarında listesi Sağlık Bakanlığında yayınlanıyor bu listenin kimi yani bazı su şirketlerinin listede ismi yoktu Oğlanların da cismi de, yoktu. <gülüyor> evet böyle bir durum da var yani. O, o, öyle bir absük evet. Ama bu tartışmayı herhalde Baran Bey şey noktasına da taşırmak lazım. Şimdi bu kirlilik meselesinde sadece kirliliğin e, gündem yapılması bir yandan da e, vatandaşları yani insanları hepimize aslında büyük bir kaygıya sevk ediyor. Ve bundan dolayı da ambalajlı e, sulara yönelmek söz konusu oluyor. E, bu evet. Bunun önüne geçebilmek için ki işte... E, aslında Sağlık Bakanlığı Bakanı da söylemiştik. ben maalesef ne yazık ki <gülüyor> ne, yazık, ne yazık, evet. yazık ki damacana suyu içiyorum. Buradaki ne yazık ki biz bir türlü anlayamadık. <gülüyor> ee, yani çok absürt duruyor. O, Cümle içerisinde Bu hemen şey talebinden e, noktalanması gerekiyor yani e, öyle bir noktaya taşıyorlar ki 99 e, 99 yılında mıydı 1999 yılında ilk damacana suların e, bu kadar yaygınlaşmaya başladığı tarihlerde tam da kirlilik meselesinden e, dolayı damacana sular satılmaya başlamıştı su istasyonları hatırlıyorsanız. Evet. Ee, şimdi önce, de. Banka ya su mu olur <gülüyor> Şimdi yani, işte. <gülüyor> şimdi de kuraklık var. Ee, i̇şte bir yandan sular azaldı. Ee, azalması nedeniyle de Aslında musluklarımızdan çok. Temiz su akıl, akmıyor ya da işte tesisatlarınız yeni değil gibi şeyler. Burada ise çok net bir talebi dile getirmek gerekiyor. Damacana suyu hem enerji açısından hem de kullanım açısından israf nedenidir. Sularımız azalırken musluklardan temiz su açım, a, akması gerekiyor. Ve devletin birinci görevi buysa bu. E, a, bunun içinde de altyapı hizmetlerinde vatandaşa yardımcı olması gerekiyor. Evet binalarımızın altyapısı yenilenmesi gerekiyorsa boruların. Buna ilişkin olarak Vallahi kamu finansmanından pay ayrılsın Yani hmm. bunun en rasyonel evet. çözümü yani, budur yani Ankara hmm. Ankaralıların 5 tane e, Kentin girişlerinde Kapılara ihtiyacı yoktu mesela yani Bunun için bu evet. bütçeyi başka konulara Aynen hmm. bunu talep sadece? ediyor olmak Havuzlara lazım Havuzlara da ihtiyacı evet. yok Aslında Yol kenarındaki Daha acil Bence sorunlarımız başlıyor. var ben evet. işte başka bir şey daha soracağım yani Sayın söyleyeceğim. Çok açıklaması. kısaca çünkü programımızın sonuna evet. geliyoruz Baran Bey. evet Damacana su sağlıksız ve paket su sağlıksız demiştiğin açıklamasında. Kendisi Hı -hı. damacana paket su da attığını. Evet. Bakın kuraklık oldu Ankara'da. 4-5 kürsler kesildi. Oraya götürüp paket su da attı Ankara Büyükşehir Belediyesi. Evet. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Yine Beyaz Dili'deki konuşmasında yine hepimize ders olması gereken ve damacana suya dair denlişleri yani çok fazla artıracak bir cümle söyledi Sayın Gökçek. Dedi ki... Damacığın için kontrol hiç ayı kontrol yok dedi. Evet, evet, bunu da söyledi yani. Yumuayı aldık. <gülüyor> bu Sağlık Bakanlığı atılmış bir gol olarak artık yorumludu bazı insanlar. Hem hani Sağlık Bakanlığı, nı. çünkü bu işten sorumlu olan kişi, kurum Sağlık Bakanlığı. Ndır. Üç aydır Damacığın suyu dahi bütün şirkette bir raporlaması gerekiyor. Bu aday rapor diyor. O yüzden ben şahsen yani hem e, bu tartışmanın içerisinde Damacığın suyun. E, muslukla akılan sudan çok çok daha tehlikeli olduğunu düşünüyorlar dedim. E, bu yüzden Aynen. mümkün olacak amacına su kullanmamaya çalışan bir vatandaşın bir e, çiftliği vereniyetin. Bu nedenle biz dediğim gibi bu iş burada kalmamalı. Bu tartışma sizlerin de sayesinde desteğiyle, desteğiyle herkesin, bütün kentlerin, bütün e, Türkiye'de yaşayan insanların ben 5 gün önce ne su içtiğine dair bilgi almak istiyorum. Ben bugün ne su içtiğine dair evet. bilgi almak istiyorum. Ne içtiğini bilmek istiyorum sorusunu sorulması ve bunun üzerinden de bütün kentin içerisindeki muhaliflerin, eleştirilen insanların, bilim, bilim insanların da bu konunun üzerine odaklanıp artık bu soruna çözüm etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ve çok teşekkür ediyorum. teşekkür Evet. İçilerimizi paylaştığımıza vesile olduğunuz için. Evet, çok çok teşekkür, teşekkür ederiz. Siz Zardım basın açıklamanızın bilgiler. sonunda şey demişsiniz, siyasi kaygılardan ve kişisel çekişmelerden hayat, daha hayatidir e, su sorunu. Evet. evet, mevzuya böyle yaklaşmak gerekiyor ve kolektif bir çözüm, toplumsal bir çözüm e, bulmak için mücadele etmek gerekiyor. Kesinlikle. Bu şovlarla halledilecek bir evet. mesele evet. değil. Zaten açıklamanızda şunu söylemiştik, yani uzun uzattım biraz ama. Ben uzattım kusura evet. bakmayın. <gülüyor> Biz belediye belediğim çünkü belediye bir kurumdur, halka e, hizmet etmesi için ve oluşan bir kurumdur. Biz belediğimizin yolundayız. Sorunu çözülmesi için bütün belediyelerimiz yanındayız. Beraber çıkarın, numunelerimizi alalım ve bu toplantıda beraber gelelim. bizim de uzmanlarımızı, bağımsız kuruluşlarla beraber bu deneyleri yapalım ve paylaşalım. Herkes rahatlasın dedik. Bu tuvalete bulunduk. Hmm. Biz örnek testler çeşitli çözüm çözümlerinde bulunuyoruz. Yani biz Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin her tarafında insanların sağlıklı temiz suyu ulaşabilmesi için. Her türlü işbirliğine, birliğine, desteğe ve Olursunuz. çaba acımaya, tamam. yan yana bulunmaya hazırız. Bu da evet. Peki. bir yok. Yeter niyet gerçekten bu olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz Baran Bey programımıza katıldığınız için. Teşekkürler. Su hakkında bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı Kar için değil,